İşte şehadet aşıkları şehadet geliyor aşıkları Karanlıkları yırtarca, yırtarca, yırtarca sana yırtarca elleri yumruk yırtarca. Gözler hınç Dudaktaki mısralar Zalimi boğacak Özlemin en çığlığından Hasretin en yanından Gün yüzü görmemiş En yürekten gelen sözler bunlar Ve bir o kadar da anlatılmayan, kadar da anlatılmayan feryatlar, feryatlar, feryatlar, feryatlar Buruşturulup bir köşeye atılan Mısraları alıp hakkı anlatmaya hakkı gelen, anlatmaya iki, tehlit gelen iki tehlit yolcusu i̇ki tehlit baş koydukları yolcusu. bu sevda uğrunda en güzel ölüm şehadettir diyen iki aşık, i̇ki aşık. onlar İslam'ın reyhanı şehadet şerbetini Şehadeş bekleyen şerbeti. Sümeyeler Hatice'ler Sömeyeler, Asiyeler. Asiyeler onlar Asiyeler. dağların en kuytusunda savaşırken bile dillerinden düşürmeyen Allah'ın ve Allah Peygamber'in ve özlemiyle peygamber. yanan iki aşık iki aşık iki aşık işte bu şehadet aşıklarının şehadetine belki bir papatya şahit olacak belki de dökülen kanlarını bağrına saklayan, saklayan toprak. toprak kim bilir kim bilir? Toprak. kim bilir kim bilir ama onlar şimdi cennetteki yerlerinde canlarını tekrar verme arzusuyla yanan iki şehadet şehadet